Radyo Tiyatrosu Hırçın Kız Yazan Shakespeare Türkçesi Mehmet Şükrü Radyoya uygulayan Özcan Eren ...mikrofona koyan Yıldız Kenter... ...efekt Korkmaz Çakar... ...oynayan sanatçılar... ...Lüçensio Mustafa Alabora... ...Tranyo Erdal Özyacılar... ...Batista Kamran Yüce... ...Hırçın Kız Katerina Göksel Kortay... Hortensio Erdoğan Aktuman... Bianca Güler Kıpçak... ...Gremio Pekcan Koşar... ...Biondello Salih Sarıkaya... ...Petruccio Müşfik Kenter... ...Gürümio Alpay İzer... Kurtis İsmail Dübenci, Filip Atila Özler, Joseph Abdullah Şahin, Natanyel Ersin Sanber... pedagog Cenap Aydınoğlu, Vincenzo Erdoğan Ersever, terzi Candan İsen. E ee, benim sadık hizmetçim Tranyo. İşte bereketli Lombardiya'nın şen bahçelerindeyiz. Ben insanların soyluluğuyla ün yapmış Piza'da doğdum. Bütün dünya ile ticari ilişkileri olan babam Vincencio, Bontivoglio soyundandır. Floransa'da yetiştirilen oğluysa kendisine bağlanan ümitleri kırmamak için... ...Padova'da öğrenimine devam edip servetini yükseltmek zorunda. Sözün kısası Tranio ben burada erdem ve felsefenin zevklerini tadıcıyım. Sevgili efendim, ben de bu düşüncelerinize katılıyorum. Yalnız çok rica ederim, sonunda tam bir budala olmaktan sakının. Ruhunuzu yükseltmek için musiki ve şiire çalışın. Matematik ve metafizikle yetinmeyin. ...en çok neyle uğraşmayı seviyorsanız onu öğrenin. Bu sözlerinden dolayı teşekkür ederim Tranio. Biondello da burada olsaydı... ...Padova dostlarımızı kabul edebileceğimiz... ...temiz bir yer tutardık. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Aa, <gülüyor> <gülüyor> Dur bakayım. Bu kalabalık da ne? Hiç şüphesiz bizi karşılamaya gelen... kişiler <gülüyor> <önemli> oldu. <gülüyor> efendiler, efendiler. Beni daha fazla rahatsız etmeyin. Büyük kızıma bir koca bulmadan... ...küçüğünü evlendirmemeye karar verdiğimi biliyorsunuz. Eğer ikinizden biri Katerine'yi seviyorsa... Sizi çok iyi tanıdığım için... ...onunla istediğiniz gibi arkadaşlık yapmanıza izin veriyorum. E, doğrusu Katerina benim için çok sert. Sen ne dersin Hortensiyo? Söyleyiniz baba beni kötü bir kadın gibi bu taliplere satmak mı istiyorsunuz? Talipler mi? <gülüyor> <gülüyor> ne münasebet küçük hanım. Eğer biraz daha yumuşak başlı ve sevimli olmazsanız... ...sizi isteyen bulunmayacak. Korkudan ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. Kalbime giden yolun daha yarısını kat etmediniz. Bu gidişle üç ayaklı bir iskemle ile başınızı yarmaktan başka çare yok. İşte eğlenceli bir sahne. Bu kız ya gerçekten deli ya da son derece yüzsüz. Öteki genç kız ne kadar alçak gönüllü, ne kadar nazik oysa. Sus sus sus Tranyo, sus da doya doya seyredeyim onu. Efendiler, işte sözümü tutuyorum. Sevgili Bianca, hadi içeriye kızım. Sakın üzülme. Çünkü sana olan sevgim asla ablanı olankinden az değildir. Ha, güzel yumurcak. Parmağını onun gözüne sokmalıydın ki anlasın. Kederimle eğlenmeyin abla. Babama itaat edeceğim. Kitaplarımla çalgılarım bana arkadaşlık ederler. Dinle Tranyo. Sanki Minerva konuşuyor. Nasıl? Bu ifriti olan sevginizden dolayı onu kafese mi kapatmak istiyorsunuz Senior Batista? Ablasının söylediklerinden dolayı onu mu cezalandıracaksınız? Sakin olunuz efendiler, sakin olunuz. Kararım kesindir. Hadi Sherri Bianca. Onun musiki ve şiirle zamanını hoş geçireceğinden eminim. Siz Hortensio ya siz Senior Gremio... Çocuklarımın iyi yetişmesi için tanıdığınız kabiliyetli öğretmenler varsa bana gönderin Onlardan hiçbir şey esirgemeyeceğim Şimdilik hoşça kalın. Bianca'nın aşkı için ona sevdiği sanatları öğretebilecek birini bulabilirsem babasına tavsiye edeceğim Ben de Sr. Gremio Şunu iyi biliniz ki Bianca'ya yaklaşmak ve güzel sevgilimizin kalbinde iki bahtiyar rakip olarak kalmak istiyorsak tek çaremiz var Nedir? Ablasına bir koca bulmak O şeytana mı? Babasının servetine rağmen onunla evlenecek kadar deli bir adamın bulunabileceğini zannediyor musun Hortensio? <gülüyor> Dünyada ne yürekli gençler vardır dostum. Para hatırı için onun her kusuruna katlanacak birini bulmak bize düşüyor. Öyle olsun. Onu evlenmeye razı eden ve bizi kurtaran kahramana memnuniyetle Padua'nın en güzel atını bağışlayacağım. Hadi artık çıkalım. Şu dakikada Kartaca kralının Anna'yı sevdiği kadar sevdiğim bu kızın benim olması için yapmayacağım şey yok Tranyo. Ona olan aşkımla yanıyor, tutuşuyor, mahvoluyorum. Mercan dudaklarının kımıldadığını, nefesinin havaya en güzel kokular saçtığını duydum. Ona ait ne gördümse güzeldi. Onu bu daldığı rüyadan uyandırmanın zamanı. Efendim, efendim rica ederim uyanın. Eğer bu genç kızı seviyorsanız onu elde etmeye çalışınız. Durum şu, ablası o kadar hırçın ki babasının ondan kurtulacağı güne kadar sevgiliniz evde yaşamak zorunda. Talipler rahatsız etmesin diye babası onu kafese kapadı. ...yapılacak tek şey hemen bir öğretmen bulup genç kıza yaklaşmaya çalışmak. Öğretmen de siz olacaksınız tabi. Evet evet benim de planım buydu. Yapabilir miyiz dersin? İmkansız. Sizin rolünüzü kim oynayacak? Padova'da Vincencio'nun oğlu kim olacak? Evini kim tutacak? Dostlarını kim kabul edecek? Üzülme ben hepsini düşündüm. Daha hiçbir yerde görülmedik. Kimse hangimizin efendi, hangimizin uşak olduğunu bilmiyor. Ben kendime düşeni yapacağım sen de benim yerime efendi olacaksın. Evi sen tutacak, hizmetçilere sen emredeceksin... Ben bütün başka bir adam olacağım Floransalı, Napoli'li ya da Pizalı yoksul biri e Şimdi acele et bakalım Tranyo Elbiselerini çıkar Benim mantomu ve şapkamı giy Biondello geldiği zaman bana değil sana itaat etsin Ha işte geliyor Sersem Biondello Şimdiye kadar neredeydin Nere Nerelerde miydim Fakat siz neredesiniz efendim bu nasıl kılık Birbirinizin elbisesini giymişsiniz Dinle dinle Sersem Tranyo hayatımı kurtarmak için benim elbiselerimi ve mevkimi aldı ben de kendimi kurtarmak için onunkileri aldım. Çünkü buraya gelir gelmez kavgada birini öldürdü. Ona itaat etmeni sana emrediyorum. Bana gelince canımı kurtarmak için kaçıyorum. Anladın Hı. mı? Ağzından bir daha Tranyo adı çıkmasın. Tranyo Lucenti oldu. Hadi gidelim Tranyo. Ha, yapacağım bir şey daha kaldı. Sen de Bianca'nın talipleri arasına karışacaksın. E sebebini sorarsan şu kadar söyleyebilirim. <gülüyor> Bunun için oldukça önemli sebepler var. dualı dostlarımı biraz herkesten çok sevdiğim arkadaşım Hortensio'yu ziyaret için Verona'dan geliyorum. Dur bakayım. Ha evi şu olmalı. Vur bakalım girmiyor. Vurmak mı? Kime kime vurayım? Bir efendime saygısızlıktan mı bulundu? Sercem sana kapıyı vur diyorum. Hızlı vur yoksa ben o koca kafana vuracağım. Bu hala duruyorum. Ben şimdi sana gösteririm. Ah! İmdat! İmdat Sana vur dedim mi? Vur budala. Ne ne oluyor? Vay! ...ihtiyar dostum Grubio... ...sende mi Petrucuğum... ...demek Padova'ya geldiniz... ...Hortensio... ...şu serseme kapıyı vur dedim dedim ama dinleyen kim... <gülüyor> ...sakin olun Petrucuğum sakin olun... ...ben ki kefilim... ...bu ihtiyar Sadık Veşen adamımız lafı anlamamış o kadar... ...şimdi söyle bakalım aziz dostum... ...sizi hangi rüzgar Verona'dan buralara attı... ...kısaca anlatayım senyor Hortensio... ...babam Antonio öldü... ...ben de zengin birinin kızıyla evlenip... ...servetimi çoğaltmak için dolaşıyorum... Kesem de para evimde eşya dolun Bir de aradığım insanı bulsam oh, Tam zamanında geldim Petrucu Sana çok zengin bir kız tanıtabilirim Ama o kadar vahşi ve hırçın bir kız ki Bana bu iş için teşekkür edeceğini hiç sanmam <gülüyor> <gülüyor> Siyor orta siyor. Para benim için her şey olduğuna göre Kadın ne kadar çirkin Ne kadar hırçın ne kadar kötü olursa olsun Beni korkutamaz Ben Padova'ya zengin bir kadınla evlenmeye geldim Zenginlik mutluluk için yeter <gülüyor> Madem köyle yolun açık olsun Babasının adı Batista Minola Kibar ve nazik bir adam. Kızın adı Katerina Minola. Padova'da zehir saçan diliyle ün salmış. Kendisini tanımasan bile babasını tanıyorum. Hemen gidip görüşmeliyim. Dur dur dur Petruccio, dur. Ben de seninle beraber geliyorum. Hayatımın cevheri güzel Bianca'yı o muhafaza ediyor. Hırtın Katerina bir koca bulana kadar hiç kimse Bianca'nın yanına sokulamayacak. Onun için dostum Petruccio bana bir iyilikte bulunacaksın. Koyu renk bir elbise giyeceğim. Beni Batista'ya Bianca için bulduğum müzik öğretmen olarak tanıtacaksın. Öylece ben de sevgilime yaklaşmak imkanına kavuşacağım. Şu gelene bakın efendim. Görüyor musunuz gençler yaşlıları aldatmak için... ...nasıl da aynı takki altında birleşiyorlar. Sus, kurmuyor, sus, Bu benim rakibim Lüçen suyu. Gel Petroço, gel. Biraz kenara çekilelim. Lüçen suyu ha? Şık bir delikanlı. Ne kadar da yakışıklı. İyi ama yanındaki kim? Oh. Vay, Senior Grammio. Uğurlar olsun benim. Size rastladığım çok iyi oldu, Senior Hortensio. Nereye gittiği biliyor musunuz? Senior Batista'ya. Güzel Bianca için iyi bir öğretmen bulacağımı vaat etmiştim. Hmm. Bir, bir tesadüf karşıma şu delikanlıyı çıkardı. Şiir ve edebiyatta çok kuvvetli. Çok iyi, çok. Gentilmenin biri de bana iyi bir müzik öğretmenini tavsiye etti. Bu surette ben de sevgili Bianca'ya hizmette geri kalmamış olacağım. Neyse senyor Gramio şimdi bunu bırakalım da size ikimiz için de hayırlı bir haber vereyim. İşte tesadüfün önümüze çıkardığı soylu bir kişi ki... ...Hırçın Katerine ile evlenmek istiyor. Sahibi mi senyor? Bütün kusurlarına rağmen buna cesaret edecek misiniz? Ona her bakımdan yardım edeceğimi vaat ettim. E bu işi becerebilirse hepimiz yardıma hazırız. Durun bakayım gelenler var. Kim bunlar acaba? Uğurlar olsun efendiler Lütfen bana senor Batista Minola'nın evine giden en kısa yolu gösterir misiniz? İki güzel kızı olan mı? Evet ta kendisi e, Dinleyiniz efendim Acaba kızların hangisini Bu olsun öteki olsun size ne? Hey hey hey hey Hırçın olanı değil ya sakın Kavgacı adamlardan hoşlanmam Hadi Biondello gidelim A, Bir dakika bir dakika bir dakika Gitmeden önce bir kelime daha efendim Bahsettiğiniz kızla evlenmek niyetinde misiniz? Hı? Evet mi, hayır mı? Yollar herkese açık değil mi yoksa? E e efendim onu Signor Gremio seviyor da ondan. Ve Signor Hortensio. Beni dinleyiniz. Siz Batista'nın kızını hiç gördünüz mü? Hayır efendim. Fakat iki kızı olduğunu işittim. Biri hırçınlığıyla ne kadar ünlü ise... ...öteki de alçak gönüllülüğü ve güzelliğiyle o kadar tanınmış. O güzel kızın yanına taleplerin sokulması babası tarafından yasaklanmıştır. Ablası evlenmeden onu kimseye vermek istemiyor. Ablasına ise bütün kusurlarına rağmen ben talip olacağım. Öyleyse herkese birlikte bana da bu iyiliği yaparsanız... ...size nankörlük etmeyeceğimden emin olabilirsiniz. Bunu ispat için de hepinizi öğle yemeğinden sonra buluşup... ...sevgilimizin sağlığına içmeye davet ediyorum. Ha, bravo. Aa, İçelim. Amel İçelim. Amel evet. Amel. Buyurun beraber. <gülüyor> Taliplerinden Ay. en çok hangisini seviyorsunuz? Ah. Ha? Çabuk, çabuk ah. söyle diyorum sana, saklamaya çalışma. İnanınız evet, ablacığım, şey daha ediyorum. hiçbirini iyice görmedim ki size cevap vereyim. Yalan, ah. yalan söylüyorsun. Hortensio değil mi? Siz onu seviyorsanız size yardım için elimden geleni yaparım. Ha, öyleyse onu istediğin kadar zengin bulmuyorsun. Yoksa, yoksa Grameo ile mi evlenmek istiyorsun? Anlıyorum, şaka ediyorsunuz, siz her zaman benimle eğlenirsiniz. Ben sana şimdi şaka etmeyi gösteririm. Ay! Bu şiriyet ne sebep ne Utanmıyor musun şeytan kılıklı çılgın Kızcağızı ağlatmaktan ne zevk alıyorsun Siz hep ona acırsınız biliyorum Ben ağlasam kılınız kıpırdamaz Ondan intikam mı alıncaya kadar ağlayacağım işte ol Tanrım Şu dünya yüzünde benden daha bedbaht var mı acaba Günaydın komşu Batista Günaydın komşu Gremio Vurlar olsun beyler Size de efendim bana dediler ki sizin Katerin adında iyi huylu çok güzel bir kızınız varmış. Evet efendim Katerin adında bir kızım var. Ben Veronal'ı bir centilmenim. Kızınızın nezaket, güzellik, zeka da birçok erdemlerinden söz edildiğini duydum. Bunların doğru olup olmadığını gözlerimle görmek için sizi rahatsız etmeyi göze aldım. Konukseverliğinize karşılık olarak da size adamlarımdan musiki ve matematikte fevkalade kuvvetli olan bir genci taklim ediyorum. Rica ederim kendisini geri çevirmeyin. Beni gücendirmiş olursunuz. Kendisi mantualdır. adı... Lucio. Hoş geldiniz efendim. İkiniz de. Ancak kızım Katerina'dan hoşlanmayacağınızı çok iyi biliyorum. Aa, anlıyorum anlıyorum. Ondan ayrılmak istemiyorsunuz. Yahut da beni beğenmediniz. Sözlerimi yanlış anlamayınız. Ben düşündüğümü söyledim. E, nerelisiniz adınızı öğrenebilir miyim? Adım Petruccio. İtalya'da herkesin tanıdığı Antonio'nun oğlu. Oo, onu çok iyi tanırım. Petruccio pek hızlı gidiyorsunuz, biraz da biz derdimizi anlatalım ee, İşte komşu, ben de size şu genç alimi takdim etmek istiyorum Müzik ve matematikte olduğu kadar Yunanca, Latince ve öbür dillerde de eşi yoktur Adı Cambio'dur, lütfen hizmetlerini kabul buyurunuz Bin teşekkür Signor Gremio, hoş geldiniz Aziz Cambio ee, Fakat şu yanınızdaki Signor'u tanımıyorum Size ne gibi bir hizmette bulunabilirim efendim? Özür dilerim efendim bu şehrin yabancısı olduğum halde... ...güzel Bianca'nın talipleri arasına beni de kabul etmenizi... ...ve kızınızın yanında bana da bir yer vermek lütfunda bulunmanızı rica edeceğim. Adınız Vincenzo değil mi? Nerelisiniz? Pizza şehrinden efendim. Vincenzo'nun oğluyum. Oh adını duymuştum. Hoş geldiniz. Hey kim var orada? Uşaklar! Buyurun efendim. Hı, bu efendileri kızlarımın yanına götür. Peki efendim. Her ikisine de öğretmenlerine iyi davranmalarını söyle. Şimdilik güle güle beyler... Senior Batista artık yalnızız Kısa konuşacağım Benim işimin uzamaya tahammülü yoktur Babamı tanıdınız onun tek mirasçısıyım Kızınıza kendimi sevdirebilirsem Söyleyiniz ona çeyiz olarak ne vereceksiniz Ölümümden sonra topraklarımın yarısı Ve hemen yirmi bin altın Buna karşı ben de dul kalacak olursa Bütün topraklarımı ve gelirlerimi ona bırakıyorum Kontratı buna göre hazırlayalım <gülüyor> Önce en önemli noktayı halledelim yani sizi sevmeye razı olsun asıl iş bunda <gülüyor> Onun hiç önemi yok O ne kadar kavgacıysa ben de o kadar inatçıyım Yola geleceğine eminim Öyleyse işiteceğiniz ağır sözlere şimdiden hazır olun Durmadan esen rüzgarlara karşı yerlerinden kımıldamayan dağları size örnek olarak gösterebilirim Şimdi lütfedin onu buraya gönderin Kendisini burada bekliyorum Kate. Adınızın Kate olduğunu işitmiştim! İyi işitmişsiniz ama tam değil! Bana Katerina derler! Kısaca Kate! Kate'lerin güzeli! Şekerlerin şekeri Kate'im benim! Cambridge'in Kate Collegi'nin Kate'i! Bütün şehirlerde güzelliğinizin... ...alçak gönüllülüğünüzün metini duyarak sizi görmek... ...ve evlenmek için Padova'ya taşındım! <gülüyor> tamam işte! Daha ilk görüşte taşınabilir bir şey olduğunuzu anlamıştım zaten! <gülüyor> Nasıl yani? Eee... Bir işkemle! Ne yazık sevgili Kate, sizi uzun zaman taşıyamayacağım... ...çünkü çok genç, çok hafifsiniz. Aha! Sizin gibi kaba bir adamın yakalayamayacağı kadar hafif! Ağır olun Kate, ben bir centilmenim. Ben de bunu anlamak istemiştim. Alın bakalım! Şu tokadı bir yiyin de... Bir daha vurursan inan olsun seni tepelerim! Beni döverseniz centilmen olmadığınızı ispat etmem! Daaaa! Elimden kurtulamazsınız Kate! Burada kalırsa sizi döveceğim! Bırakın! Gideyim! Bırakın, Katliyen! Kat bırakın. Katliyen! Katliyen! Gönlüm sizi çok Ay. sevdi! Ay. Bana sizin kavgacı, hırçın, Ay. samurtkan olduğunuzu söylemişlerdi! Bırakın. Görüyorum ki hepsi yalan! Ben sizi sen şakrak çok nazik buluyorum! Düşünerek konuşuyorsunuz, bir ilkbahar çiçeği gibi latifsiniz! Ne kaşlarınızı çatıyor, ne yan gözle bakıyor... ...ne de kötü kadınlar gibi kızdığınız zaman dudaklarınızı ısırıyor! Neden herkes keyif topaldır diyor! Ah, Hepsi iftira! Yürüyünüz de bir göreyim bakayım. Hiç topallamıyorsunuz! Aptal! Sen git de hizmetçilerine de Artık bu boş gevezeliklere son verelim! Babanız karım olmanıza razı oldu! Çeyiziniz iyi olduğu için isteseniz de istemeseniz de karım olacaksınız Ben tam size göre bir kocayım Kate Sizi ancak ben tatlı sevimli bir Kate haline getirebilirim <Gülüyor> Aha işte babanız geliyor Sakın reddetmeyin Ben bu Kate'i almak istiyorum Alacağım da ee, Nasıl siniyor Petruchio? Kızımı kandırabildiniz mi? Tabi efendim tabi zaten başka türlü olamazdım Katerina kızım siz ne diyorsunuz? Kızım mı? Bana kızım mı diyorsunuz? ...beni yarı deli, küstah bir soytarı... ...beyinsiz bir adamla evlendirmek babalığınıza yaraşır mı sizin? <gülüyor> Onun hırçınlığı kurnazlığından... ...o öfkeli değil, sabah gibi sakindir... ...gerçek bir güvercindir o... ...kısacası aramızda anlaştık... ...pazar günü düğünümüzü yapalım. Pazardan önce asılırsın umarım! Duyuyor musunuz Petrucho? <gülüyor> Bütün ümitlerimize veda. Sabırlı olun efendiler... ...bu sadece size gösteriş... ...onun aslında beni ne kadar sevdiğini düşünemezsiniz... Ah, sevgili Kate, boynuma asılıyor, öperek sevgi sözleri tekrarlıyordu az önce. Sizler acemisiniz. Kadınlarla erkekler yalnız oldukları zaman işler başkadır Verelni Kate, düğün elbisesi almak için Venedik'e gidiyorum. Siz de hazırlanın, davetlilere haber gönderin. Kate'in çok güzel olmasını istiyorum. Ne diyeceğimi şaşırdım. Tanrı sizi mutlu kılsın. Petrusco karar verilmiştir. Amin, biz de şahidiz. Hoşça kalın baba. Hoşçakalın karıcığım <gülüyor> Hoşçakalın dostlarım Pazara kadar dönerim Yüzükler türlü türlü mücevherler elbiseler alacağım Hadi kucakla beni Kate Pazara evleniyoruz Batista Batista işte ne zamandan beri beklediğimiz gün geldi Artık küçük kızınızla meşgul olabiliriz Ben sizin komşunuzum Ve ona ilk talip olan benim Ya ben Ben onu kelimelerin anlatamayacağı kadar çok seviyorum Hadi canım sen onu benim kadar sevemezsin Senin sakalın kırlaşmış Aşkın donmuş Çekil oradan Aşkı besleyen olgunluktur Fakat güzellerin gözlerinde çiçeklenen gençliktir Efendiler efendiler Hanginiz kızım için daha zengin bir çeyiz temin ederse Bianca onun olacak Signor Gremio Gremio ona ne verebilirsiniz? Biliyorsunuz ki şehirdeki evim altın, gümüş kaplarla... ...sevimli ellerini yıkayabileceği leğenlerle dolu. Sonra halı takımları, karyola örtüleri... ipekli çamaşırlar, incilerle işlenmiş Türk yastıkları... ...altın işlemeli venedik karyola eteklikleri, bakır takımlar... ...kısacası bir ev kadınına gereken her şey. Çiftliklerimde yüz tane sütlü ineğim... ...yüz yirmi besili öküzüm... ...ve buna benzer çok şeyim var. Doğrusu artık genç değilim ama... ...hayatımda bana ait olan şeylerin hepsi... ...ben ölünce onun olacak. Şimdi de beni dinleyiniz. Ben babamın tek mirasesiyim. Kızınızla evlenirsem ona zengin pizza şehrinin... ...surları içinde ihtiyar sinyor giremiyonun... ...padoğadaki evlerinin hepsinden daha güzel... ...üç dört tane ev bağışlayacağım. Bunlardan başka ben ölünce... ...kendisine kalacak olan bereketli topraklarımdan gelen... ...iki bin altın. Ne dersiniz Signor Gremio bu işe? İki bin lira gelir. Ben bütün topraklarımı satsam bu kadar etmez. Fakat ayrıca şimdi Marsilya yolunda sefer eden kadırgamı da ona vereceğim. Nasıl? Şimdi soluğunuz kesildi mi? Herkes bilir ki babamın hiç olmazsa... ...üç büyük gemisi, iki geniş çektirmesi... ...on de sağlam kadırgası var. Oh! Ben olanı verdim. Daha fazlası elimden gelmez. O halde Signor Batista... Deminki sözümüze göre kız benim. Gremio yenildi. Ben kazandım. Te teklifinizin iyi olduğunu itiraf etmeliyim. Babanızın bunları tasdik etmesi şartıyla kızım sizindir. Ee, i̇şte son sözüm. Önümüzdeki pazar... ...kızım Katerin'e evleniyor. Ondan sonraki pazar... ...babanızın onayını alabilirseniz... ...Bianca ile nişanlanırsınız. Aksi takdirde o Gremio'nundur. İkinize de teşekkür ederim. Şimdilik hoşçakalın. Signor... Babanız her şeyini size verip bu yaşta sizin sofranıza oturmaya razı olursa delidir. <gülüyor> Bunlar masal masal. İhtiyar İtalyan tilkileri o kadar budala değildir delikanlı. O da gitti işte. Kart herifler. Mademki efendim Lucensio'nun yerine geçtim. Yapma Lucensio'nu neden Vincensio adında bir de yapma babası olmasın? Tuhaf değil mi çocukları hep babalar yapar. Bu oyunda ise babayı çocuk meydana getirecek Öğretmen efendi durunuz pek ileri gidiyorsunuz Bir saat daha sürecek olan müzik dersimizden sonra sıra size gelecek Edebiyatınızı o zaman öğretirsiniz <gülüyor> Neden öyle oluyormuş? Önce ben felsefe ve edebiyat derslerini vereyim Siz sonra müziğinizle uğraşın Efendiler tartışmayı kesseniz iyi olur Ben okul öğrencisi değilim Canım ne zaman isterse o zaman çalışırım Şimdi ikiniz de gelin şuraya oturun Biriniz çalgısını akorde edene kadar Öbür efendi de edebiyat dersini bitirmiş olur Hadi başlayalım Nerede kalmıştık? Burada efendim hiç ibad simoiz Hiç essigei tellus Hiç stretat priami regia celsa seniz Tercüme edin bakalım Ben Lucensio'yum Pizalı Vincensio'nun oğlu Aşkınızı kazanabilmek için kılık değiştirdim Taliplerin arasında bulunan Lucensio ise Benim elbiselerimi giyen hizmetçim Tranyo'dur İhtiyar pimponu aldatmak için Çalgının akordu tamam efendim Çalın da görelim hmm, Olmamış biraz daha uğraşın Bazı sesler bozuk çıkıyor Size gelince Durun bakayım biraz da ben uğraşayım şu çeviriyle Ben sizi tanımıyorum Size itimat etmiyorum Dikkat edin bizi dinliyorum Kendinizi fazla hayale kaptırmayın Ama ümidinizi de kesmeyin Küçük hanım akort tamam hmm, Gel olmamış az daha gayret edin Şu herif sevgilime koru yapıyor Ne kadar da mağrur <gülüyor> Yakışıklı da Bundan sonra gözümü ondan ayırmayacağım Belki ileride size inanırım ama bugün güvenemiyorum Hadi sıra sizin efendim Size bu çalgıyı öğretmeden önce Parmaklarınızı nasıl kullanacağınızı göstermek için En başından başlayacağım Yani her öğrencime yaptığım gibi Önce gamları göstereceğim <gülüyor> Metodumu okunaklı olarak Şu küçük kağıt parçasına yazdım Bekleyip onları gözetleyeceğim Aldanmıyorsam bu herif de sevgilime aşık Ama ben gamları geçeli çok oldu Zararı yok efendim zararı yok Hortensiyonunkini de öğrenin bir kere ben bütün akortların esasıyım Hortensio'nun aşkını terennüm için Bianco onu kocalığa kabul ediniz O bütün kalbiyle sizi seviyor Bir anahtarda iki notam var Acıyınız bana yoksa ölürüm Gam dedikleri bunlar mı hiç sevmedim Hem artık gidip ablamın süslenmesine yardım etmeliyim Biliyorsunuz yarın düğünü var Şimdilik hoşça kalın sevgili öğretmenlerim Ya Signor Luciencio, işte Petruccio ile Katerina'nın evlenecekleri gün geldi. Ama hala damattan haber yok. Papaz nikahlarını kıymak için beklerken nişanlının görünmemesi rezalet doğrusu. Ne dersiniz Luciencio? Kaba, seviyesiz, maymun iştahlı bir adamla evlenmeye... ...şimdi de beni alması için keyfini beklemeye mecbur olduğum için asıl zillet bana ait. Çirkin huylarını kaba bir görünüş altında gizlemeye çalışan bir deli o. Bunu size kaç defa söyledim. ...şu anda herkes parmağıyla zavallı Katerina'yı gösterip... ...Petruccio gelir ve onunla evlenirse... ...bu kız deli Petruccio'nun karısı olacak diyor. Sabırlı olun iyi Katerina. Siz de Batista. Onu geciktiren sebepler ne olursa olsun... ...Petruccio'nun niyeti fena değildir. Kaba ve garip olabilir fakat aklı başında ve namusludur. Keşke, keşke onu hiç görmeseydim. Ben gidiyorum. <Gülüyor> git yavrum git. Seni bu gözyaşlarından dolayı azarlayacak değilim. Değil senin gibi hırçın bir kız... ...melekler bile böyle bir hakarete tahammül edemez. <gülüyor> efendim, efendim... ...şimdiye kadar hiç işitilmemiş haberler. Ne diyorsun, nedir işitilmemiş haberler? Petruccio, Petruccio geliyor. Eski ha? bir mantı, yeni bir şapka... ...üç defa içi dışına çevrilmiş eski bir potur... ...bir bağlı, öbür düğmeli yırtık çizmeler. Şehrin silah müzesinden alınmış, kınsız, kabzası, kırık, pasta bir kılıç Kurt yiniğe eski bir eğer vurulmuş He. Uyuz, nezdeli, saracadan bozulmuş, sarılıktan çürümüş, tık nefes Keneler tarafından ısırılmış, çarpık omuzlu, kamur ve sarsak bir bey. Yanında kim var? <gülüyor> Çılı beygirinkinden farksız uşa, Bir ayağında örme öbüründe kalın gün çoraplar, Biri kırmızı bağlı öteki mavi Başında sorguç yerine kırk yeni aşk şarkısı iliştirilmiş eski bir şapka Bir canavar elbise giymiş gerçek bir canavar Ne bir hristiyan seyisine ne de bir centilmen uşağına benziyor Üstüne başına pek dikkat etmezse de böyle soytarıca giyinişinde herhalde bir maksat olacak Geliyor ya nasıl gelirse gelsin Hey Efendiler nerede burada kim var Hoş geldiniz efendim. Öyle ama hiç hoş gelmedim. İyi giyinmemişsiniz. E buraya çabuk yetişeyim diye. Kate nerede? Benim sevgilinin nişanlım nerede? Kaynatam nasıl? Ne o dostlarım? Neden hepiniz durgunsunuz? <gülüyor> Niçin hepiniz bana bir kuyruklu yıldız seyreder gibi hayretle bakıyorsunuz? Biliyorsunuz ki bugün düğün gününüz. Önce gecikmenize canımız sıkılmıştı ama şimdi de sizi böyle külüstür bir kılıkta gördüğümüz için daha çok üzülüyoruz. Böyle bir günde sizin gibi bir centilmeni hiç yakışmayan bu elbiseleri çıkarın lütfen Söyleyin hangi önemli sebepler sizi bu kadar geciktirdi Niçin böyle neredeyse tanınmayacak halde geldiniz Şimdi anlatması güç dinlemesi de can sıkar İşte sözümü tutup geldim ya Uygun bir zamanda size her şeyi anlatırım Kate nerede Kate Kaç gündür ondan uzak kaldım Vakit geçiyor şimdiye kadar de olmalıydık Hiç olmazsa bu kılıkla evlenmek istemeyeceğinizi umarım <Gülüyor> Namusum hakkı için böyle evleneceğim Evlenecek olan benim, elbiselerim değil. Artık bundan bahsetmiyorum. Hem artık gidip karımı öpeyim de iyi günler dileyim. Sinyor Gramio, kiliseden mi geliyorsunuz? Güveyle gelin evlerine döndüler mi? <Gülüyor> Güvey mi dediniz? Güveyden çok bir seyis. Savallı kız onun ne mal olduğunu yakında anlayacak Nasıl o kızdan da mı huysuz imkanı yok Şeytan şeytan gerçek bir ifrit O da bir dişi şeytan şeytanın karısı O kocasının yanında bir kuzu bir güvercin Dinleyiniz rüçensiyo Papaz ona Katerina'yı zevci olarak alıp almadığını sorduğu zaman... ...evet her şeyiyle diye bağırıp öyle korkunç bir biçimde yemin etmeye koyuldu ki... ...papaz şaşkınlıktan elindeki kitabı düşürdü. Almak için eğildiği zaman güvey bütün kudurarak ona öyle bir yumruk indirdi ki... ...papaz bir yana kitap bir yana yuvarlandılar. Kız ne dedi bu olanlara? Onun her yanı titriyordu. ...hiç böyle evlenme görünmemiştir. Dinleyin, dinleyin. Çalgı sesleri duyuyorum. Geliyorlar galiba. Dostlar... ...zahmetinizden dolayı teşekkür ederim. E biliyorum ki... ...yemeği birlikte yiyeceğimizi sanıyorsunuz. Muhteşem bir düğün ziyafeti hazırlattım. Şu anda... ...size veda ederek buralardan ayrılmak zorundayım. Nasıl, bu gece mi gideceksiniz? Akşam olmadan, hemen şimdi gitmeliyim. Kadınların en yüreklisi, en iyisi, en güzeliyle evlenirken... ...törende hazır bulunan namuslu ailelere de teşekkür ederim. Madem ki gitmek zorundayım... ...siz kaynatamla birlikte yer içersiniz. Hepiniz hoşça kalın. Hiç olmazsa yemek sonuna kadar kalın. Ben de rica ederim. İmkanı yok. Ben de rica ediyorum. Aa, çok memnun oldum. <gülüyor> Neye memnun oldunuz? Kalmamı rica etmenize. <gülüyor> Ama daha çok yalvarsanız bile kalmayacağım. Beni seviyorsanız kalırsınız. Hey! Vurumuyor! Atlarım hazır mı? Hazır efendim! Pekala! Öyleyse canınız ne isterse yapın! Ben bugün gitmeyeceğim, yarın da gitmeyeceğim... ...canım ne zaman isterse o zaman gideceğim! Kapılar açık işte, yol orada! Daha ilk günü gitmek isteyişinizden ne biçim bir koca olduğunuz anlaşılıyor! Ah Kate, Kate! Sakin olur, rica ederim, kızma! Kızacağım ya, kızacağım işte! <gülüyor> ne yapabilirsiniz? Üzülmeyin babacığım, üzülmeyin! ...ben ne kadar istersem o da o kadar kalmaya mecbur... ...Efendiler yemeğe buyurun... ...bir kadın dediğini yaptıramazsa çıldırır... Tabii ki tabii sen emredersen hepsi yemeğe gidecekler... ...gitsinler yesinler... ...senin şerefine içsinler. ...sevgili keyhetime gelince... ...o bana itaat etmek zorunda... <gülüyor> yo yo yo yo yo... ...kızmayın tepinmeyin... ...gözlerinizi öyle açmayın... ...boşuna kendinizi üzmeyin sevgilim... ...ben benim olan şeyin sahibi olmak isterim... ...o benim malım, evim, eşyam... Atım, öküzüm, her şeyim. Kılıcını çek. Bu haydutlara karşı hanımını koru. Evet. Hadi bakalım yola koyyalım. Hadi yürü bakalım. Gerçekten de gittiler. Doğrusu huzur içinde yaşayacakmış <gülüyor> Hemen gitmeselerdi gülmekten katılacaktım <gülüyor> Bianca ablanız hakkında ne düşünüyorsunuz? Kaçık olduğu için başka bir kaçıkla evlendi. Dostlarım komşularım Gelinle güve yerlerini boş bıraksalar da Soframızdan neşe ve tatlılık eksilmeyecek Siz güven yerine oturun lüçen suyo <gülüyor> Bianca da ablasının yerine otursun <gülüyor> Buyurun efendiler <gülüyor> Lanet! Lanet! Bütün yorgun beygirlere, bütün kaçık efendilere ve bütün berbat yollara lanet olsun! Hiç kimse benim kadar yorulmamış, çamurlara batmamış ve böyle kemikleri kırılıncaya kadar dövülmemiştir. Ateş yakmak için beni önden gönderdiler. Kendileri arkadan gelip sıcak odada ısınacaklar. Bense ancak ateşi üflerken ısınacağım. Uh, bu havada en sağlam insan bile nezle olur. Hey! Kurtiz! Böyle soğuktan titreyerek beni çağıran kim? Bir buz parçası. Aman, aman Kurtiz! Ateş! E, Efendimle karısı geldiler mi görmüyor? Evet Kurtiz, evet. Onun için hemen ateşi yak. E, hanım gerçekten söyledikleri kadar açın mı? Bu soğuktan önce öyleydi. Ama bilirsin ki, kış erkeği, kadını, hayvanı uslandırır. <gülüyor> Sen şimdi şu ateşi yakacak mısın, yakmayacak mısın? Yaktım, yaktım. İşte oldu. E, şimdi anlat bakalım, neler oldu? Aşçı nerede, yemek hazır mı? Ev döşenmiş mi? Örümcek ağları süpürülmüş mi? Hizmetçiler yeni önlüklerini takmış, beyaz çoraplarını giymişler mi? Örtüler masalara serilmiş mi? Her şey, her şey hazır. E, kızım anlat, bir şeyler anlat. Anlatacak çok şey var. Sen şimdi Natalya'yı, Josephi Nikola'yı, Filip'i, Walter'i daha kim varsa bütün uşakları çağır. Peki. Hoş geldin Gromio. Oh, gel, hoş, gel. hoş geldin Gromio. Oh, zaten geldiler bile. Eee nasılsınız bakalım? Ee, hoş geldin Gromyo sen nasılsın? Nasılsın Gromyo? Vay dostum Gromyo! Heh iyisin ya ihtiyar çocuk İyiyim yiğitlerim iyiyim Şimdi söyleyeyim bana Her şey hazır her şey yerinde mi? Her şey hazır Efendimiz nerede geliyorlar mı? Şurda iki adımlık yolda Ayağını yere basmıştır bile OHOOOOOOO! Sus, susun susun geliyor geliyor geliyorum, geliyorum. Geliyorum. Hey! Nerede bu kerata Nasıl? Kapıda özengimi tutup atımı alacak kimse yok ha? Natariya! Benim, Joseph, Zeydol, buradayız. Buradayız. Kalk Kalk ben! Joker neredesiniz? Dilnur efendim buradasınız. Bak çerimle. Nerede o önden yolladığım kakavan? buradayım efendim. kakavan burada. Dolap bey Sana bu zevzeklerle beraber benim pasta karşıla demedim mi? Sersemler hadi bana yiyecek getirin. <gülüyor> Nerede bu Aa, Oturun keyif hoş geldiniz. Neşeli olun sevgili keyif zevzek. Çıkar şu çizmelerimi. Rah rah rah rah rah rah rah rah rah rah rah rah rah rah rah rah rah rah rah rah rah rah rah Çabuk git rah rah rah rah rah rah rah rah rah rah rah rah rah rah rah Kate! rah rah rah rah rah rah rah rah rah rah rah rah rah rah rah rah rah Bu rah rah rah rah rah bütün yemekleri yakmışsınız. Ama Sersem be! Nerede o haydut? atçı? Alın bu yemekler hepsi sizin olsun. Dökeyim ben. hepsini yere de temizleyeyim bakalım. Ha bakalım. Yok mırıldanıyorsunsa ben şimdi size gösteririm. Lan çene bana. Rica ederim kocacığım. Bu kadar kızmayınız. Siz dökmeseydiniz yemekler fenaya benzemiyordu. Keyf, size bunlar yanmış, kurumuş diyorum. Böyle yemekler bana yasak. Öyle et yiyeceğimize açlıktan ölelim daha iyi. Sabret yarın her şey yoluna girecek. Bu gece ikimiz de aç yatacağız. Gel seni yatak odana götüreyim. Bah, gel. Hayır gel, gel benim güvercinim. Gel gel. Gel. Üf üf üf. hiç böyle şey gördün mü sen kuzum? Hırçın kızı kendi silahıyla öldürüyor galiba. Dur dur. Dur geliyorlar galiba. Bu yolun iyi bir sonuç vereceğini umarım. Şahin'imin şimdi karnı aç. Yola gelinceye kadar onu iyi beslemek doğru değil. Ha, bir yol daha var. Huysuz çaylaklara yaptıkları gibi onu uykusuz bırakmak. Bugün hiçbir şey yemedi. Dün gece hiç uyumadı. Bu gece de uyumayacak. Uydurma kusurlar bulup yastığı bir yana yatağı yorganı öbür yana atacağım. Göz kapakları kapanmaya başlayınca ben de bağırıp çağırmaya başlarım. Bütün bunlara ona olan sevgimden dolayı yaptığımı da söylemeyi unutmam. Bu bir kadını nezaketle öldürmektir. Hırçın bir kadını yola getirmek için kim daha iyi bir usul biliyorsa söylesin. Bu sırrı herkese öğretmek insanlığa hizmettir. Bianca. Tanrı size bütün mutlulukları versin. Ansızın karşınıza çıktım ama... ...Hortensio ile sizi terk etmeye karar verdik. Şakayı diyorsunuz Turanio. İkiniz de bırakıyor musunuz beni? <Gülüyor> evet efendim. Hortensio zengin bir dul bulmuş. Bir gün içinde onunla evlenecekmiş. Demek ki ondan kurtulduk. Biondello mu o gelen? Efendim. Efendim. İşimize yarayacak yaşlı bir yolcu buldum. Ne dersiniz? Kim Biondello? Ne olduğunu bilmiyorum. Pedagog olduğunu söyledi. Vakur bir hali var. Eee ne olmuş? Sevgilinizi götürün ve bizi yalnız bırakın rica ederim Hoş geldiniz efendim Gideceğiniz yer uzak mı yoksa varmak üzere misiniz? Ee, bir iki haftaya kadar varırım Sonra Roma'ya daha sonra da ömrüm varsa Trabluskarp'a kadar gideceğim Nerelisiniz efendim? Mantualı Mantualı mı? Aman efendim bir de canınızdan korkmadan Padova'ya mı geliyorsunuz? Canımdan korkmadan mı? Rica ederim ne demek istiyorsun? Mantualı birinin Padova'ya gelmesi ölümdür İki dükün arası açıldığından gemileriniz Venedik'te zapt edildi. Ne? Eyvah! Yanımda da burada ödenecek birçok Floransa senedi var. Size yardım etmek isterim efendim. Önce söyleyin. Pisa şehrinde hiç bulundunuz mu? Evet evet. Orada çok bulundum. İnsanlarının soyluluğu ile ünlü bir yer. Onların içinde Vencesu adında birini tanıyor musunuz? Tanımıyorum ama adını çok duydum. Çok zengin bir tüccarmış. O benim babamdır. Ve doğrusunu isterseniz ilk bakışta size çok benzer. Elmanın istirideye benzediği kadar Bu müthiş tehlikeden canınızı kurtarabilmek için Size bir iyilikte bulunacağım Senior Benchension'un adını alıp itibarından yararlanıp Bir dost gibi benim evime yerleşeceksiniz Rolünüzü iyi yapmaya bakın Bu suretle şehirde kalabilirsiniz İşinize gelirse teklifimi kabul edersiniz Tabi tabi hemen kabul ediyorum Hayatımı kurtarıyorsunuz size minnettarım. Şimdi benimle gelin Yalnız önceden söyleyeyim ki Bir evlenme mukavellesi imza etmek için Bugünlerde babamı bekliyoruz ben, Batista adında birinin kızıyla evleniyorum. Bu işi sonra uzun uzadıya anlatırım. İlk yapılacak iş, sizi giydirmek. Hadi, hemen gidelim. Hayır, hayır, hayır. İnan olsun olmaz. Dünyada cesaret edemem bu işe. Beni açtıtan öldürmek için mi aldı bu adam? Babamın kapısına çalan dilenciler biraz yalvarmakla istediklerini elde ederlerdi. Ben şimdiye kadar hiçbir şey için hiç kimseye yalvarmadım. Oysa açlıktan ve uykusuzluktan mahvoldum artık. türlü küfürlerle uykusuz bırakılıyor, yemek yerine gürültüyle doyuruluyorum. Beni en çok şaşırtan şey de bütün bunların bana iyilikmiş gibi yapılması. Sanki bir lokma bir şey yer... ...ya da iki saat uyku uyursam ağır bir hastalığa yakalanacakmışım gibi. Ay rica ederim, git bana biraz yiyecek getir, ne olursa olsun. Sığır ya ister misiniz? Ay ay bayılırım, hemen hemen getir. Yanar gibi kızartılmış yağlı bir sucağı ne dersiniz? Çok severim, çok severim, gurumyo getir hadi. Hardallı sığır bastısı olsa? Hmm, çok sevdiğim bir yemek. Hadi koş koş, durma. Öyle ama hardal kızdırır. Hmm, öyleyse hardalsız bastı getir. Yo olmaz. Getirirsem hardallı getiririm ya da hiç getirmem. Ay, öyleyse ne istersen onu getir. Pekala. külbastısı sardal getireyim. Defol! De de de de Defol şuradan yalancı! Hain! Beni yemeklerin adıyla doyurmaya çalışıyorum. Şu takadı yedi aklın başına gelsin. Ah, ah. Al bakalım! Al! Ah, al! Ah. Sefaretimle eğlenen senin gibi uşakların canı cehennemi! Kate! Kate! Ah, nasıl benim Kate'im? Neden böyle üzgünsün sevgilim? Yaklaş yaklaş, bak sana kendi elimle hazırladığım yemeği getiriyorum. Gel bak, hmm, ne güzel kokuyor. Aa, o ne? Neden teşekkür etmiyorsun bana? Yoksa beğenmedin mi görünüşünü? Demek bütün emeklerim boşa gitti. Hey, kaldırın şu yemeği. Ay, ay rica ederim, rica ederim bırak. En küçük emek bile karşılık bekler. Yemeye başlamadan önce beni mükafatlandırman gerek. Teşekkür ederim. Rahat rahat diye sevgilim. Sonra baban evine gideceğiz. İpek elbiseler, şapkalar, şallar, altın yüzükler, bilezikler, gerdanlıklar, daha bin çeşit güzel şeylerle süsleneceksin. Ah yemeğini yedinse dışarıda tercih seni bekliyor. Hatır, Hadi kaldırın. Evet, yemek evet, pastlı evet, bitti. Evet. Çağıralım da gelsin terciyi. Ah işte şapkacı da gelmiş. Girin bakalım girin. Gösterimize neler getirdiniz? İşte efendimizin ısmarladıkları şapka. Bu ne bu? ...Bu şapkadan çok çorba kasesine benziyor. Yazık! Daha doğrusu yumurta ya da ceviz kabuğu gibi bir şey. Sen onu git de bir çocuğa sat. Bize daha büyüğünü getir. Yo büyüğünü istemem şimdi moda bu. Ne zaman daha nazik olursanız size böyle bir şapka alırım ama şimdi değil. Eğer söz söylememe izin verirseniz... ...şunu bilin ki ben ne çocuğum ne de bebek. Sizden daha yüksek kimseler bile beni istediğimi söylemekten alıkoyamadılar. ...sözlerimi dinlemek istemiyorsanız kulaklarınızı tıkarsınız. Kızgınlığımı anlatamazsan patlarım ben. Evet evet evet hakkım var bu şapka çok çirkin. Onu beğenmediğiniz için sizi çok seviyorum. Beni ister sevin ister sevmeyin. Ben bu şapkayı beğendim ya onu alırım ya da başka şapka istemem. Ya demek bu elbiseyi beğendiniz. Terzi hanım bir iyice görelim bakalım. Aa, bu ne? Bu ne biçim maskaralık? Nasıl kol bu böyle dilim dilim bir yırtmaç bir kıvırım? Buna elbise mi diyorsunuz siz? Bana modaya uygun bir şey yapmama emretmiştiniz. Evet ama siz modaya uyuyacağım diye kumaşı kepaze etmişsiniz. Derhal dükkanınıza dönün. Bundan sonra size hiçbir şey ismarlamayacağım. Yok yok ben bu kadar güzel dikilmiş ki bazıları bir elbise ömrümde görmedim. Bu elbise tamamıyla ustamın tarif ettiği gibi yapılmıştır. Nasıl yapılacağını grumuyor anlatmıştı. Ben yalnız kumaşı verdim. Aa işte nasıl bitireceğini gösteren notlar. Bunlar doğru söylediğimi ispat eder. Hadi hadi hepsini toparla defol git buradan. Fazla laf istemem. Çabuk hadi, şamp, hadi sen de, Hadi bakalım hadi hadi hadi. Gel Kate. Babanın evine bu sade elbiselerle gideceğiz. Saat şimdi yedi. Akşam yemeğine bol bol yetişiriz. Ama biz oraya varmadan onlar yemekten kalkacaklar. Görüyorsunuz ya. Ben ne söylesem siz hep aksini söylüyorsunuz. Peki adam. Bugün gitmeyeceğiz Yarında ben kaçta istersem o saatte yola çıkacağız. Biondello, işte rolünü maharetle oynayacağın zaman geldi. Kafana iyice yerleştir ki bu efendi benim babam Vincensio'dur. Hiç merak etmeyin efendim. Seni Batista'ya göndermiştim gittin mi? Evet ona pederinizin Venedik'te olduğunu ve bugün Padoa'ya gelmesini beklediğinizi söyledim. Bulmaz bir uşaksın al bakalım mükafatını. Ha işte Batista da geliyor. Aman herkes rolünü iyi oynasın. Signor Batista ne iyi tesadüf. İşte babacım size sözünü ettiğim centilmen. İyi bir baba olduğunuzu ona gösterin. Oh, acele etme oğlum. Signor Batista şimdi beni dinleyiniz. Bazı alacaklarımı toplamak için Padoa'ya geldiğimde... ...oğlum Richensio bana kızınızla arasındaki aşktan bahsetti. Hakkınızda söylenen iyi şeylere inandığımdan... ...onları evlenmiş görmek beni sevindirecektir. Siz de benim gibi düşünüyorsanız aramızda anlaşırız. E, açık ve kısa sözlerinizden memnun oldum. İyi bir baba olduğunuzu gösterir de... ...kızıma zengin bir çeyiz sağlarsanız... ...evlenmeleri kararlaştırılmış olur. Bu şartla kızımı oğlunuza vermeye razıyım. Teşekkür ederim efendim. Nişan töreniyle kontratın nerede yapılmasını istiyorsunuz? Benim evimde olmasın Lüçensio İhtiyar grem opusu da işimizin bozulmasını istemem Öyleyse bize buyurun Siz kızınızı hemen çağırtın Uşağımda notere koşsun Şimdi gidip hazırlığımızı yapalım Ne diyorsun Biondello? Efendimin size göz kırpıp gülümsediğini gördünüz mü? Ne demek istiyorsun? Efendim beni bu işaretlerin manasını size anlatmak için burada bıraktı. E, öyleyse söyle bakalım. Batista şu anda sahte çocuğun uydurma babasıyla konuşuyor. Eee pekala sonra? Senlik Kilisesi'nin ihtiyar papazı her an emrinizi bekliyor. E bunların manası? Daha fazlasını söyleyemem. Bir papaz bir çömez birkaç namuslu şahitle kiliseye gidiyor. Beni da. dinle Biondello. Bekleyecek vaktim yok Efendim bana senlik kilisesine gidip Papaza siz Bianca'yı getirdiğiniz zaman hazır olmasını söylememe emretti Daha fazla gecikmeden hemen oraya gidiyorum Tranyo onları kandıra dursun biz Bianca ile kiliseden kilisede veririz. <gülüyor> hey ulu tanrım Ay ne de güzel parlıyor. Ay mı bu güneş? Bu saatte ay aydınlığı olur mu? Sana bu parlayan aydır diyorum. Ben de onun güneş olduğunu iyi biliyorum. Hep aksini söylemek. Hala aksini söylemek. Çevirin beygirleri geri dönüyoruz. Rica ederim, rica ederim yolumuza devam edelim. Ay yıldız ne isterseniz olsun. Gece kandili olması daha çok hoşunuza gidiyorsa öyle olsun. Ben bu parlayan aydır diyorum. Tabii tabii ay biliyorum. Yalan söylüyorsunuz bu ay değil güneş. Tabii tabii güneş. Ama siz güneş değildir dediğiniz zaman güneş değildir. Siz ne derseniz doğrusu odur. <gülüyor> i̇leri hadi ileri acele ederim. Ama bu gelen kim? Aaa! Dedeciğim nereye gidiyorsunuz? Bu yolu takip edecekseniz size katılmak bizim için şereftir. İyi delikanlı güzel siniyor yine. Benim adım Bençensiyodur. Pizzada otururum. Ne zamandır görmediğim oğlumu ziyaret için Paduaya geldim. Oğlunuzun adı ne? Üçensiyo. Aaa ne iyi tesadüf. Oğlunuz Zevcem'in bu soylu bayanın kardeşiyle evlendi. Yo yo yo, yo. buna hiç şaşmayın kızmayın da. Gelininiz iyi bir şöhret sahibi zengin çeyizliği yüksek bir aileden. Çok da güzel. Sizi kucaklamama izin verin. Gelişinize sevinecek olan sevgili oğlunuzu görmeye birlikte gidelim. Söyledikleriniz gerçek mi yoksa benimle eğleniyor musunuz? Sizi temin ederiz ki sözlerimizde gerçeğe uymayan bir şey yok. Hadi ileri! İşte Lucenzio'nun evi burası ki buraya hep uzak. Siz kalın biz yolumuza devam edelim. Birlikte bir şeyler içmek istemez misiniz? İyi karşılanacağınızdan eminim. Şu kapıyı çalalım bakalım. Kim o? Kim o kapıyı kıracak gibi burada? Senior Lucensio evde mi? Evde, evde ama şimdi kendisiyle görüşemezsiniz. <gülüyor> en küçük ricasıyla ona yüz, iki yüz altın gönderen bir adamla da mı görüşemez? Altınlarınız sizin olsun. Ben sağ oldukça onun hiçbir şeye ihtiyacı olmaz Size söyledim ya Oğlunuzu Padua'da çok severler Bana bakın efendim Signor Lucenzio'ya pizzadan babasının geldiğini Kendisiyle görüşmek istediğini söyleyiniz Yalan söylüyorsunuz Onun babası pizzadan geleli çok oldu Sizinle konuşan da odur Yani siz onun babası mısınız Evet annesi bile bunu tasdik eder Ohohoho Böyle başkasının adını kullanmak ne biçim şey ha, durun, bakalım, durun bakalım Şuradan biri geliyor şimdi iş anlaşılır Oh, kilisede ikisini bir arada gördüm. Tanrı gemilerinin selameti eriştirsin, bu iş bitti sayılır. Fakat şuradaki kim? Hey, eyvah! İhtiyar efendim, Ben Tensio. <gülüyor> Bittik, mahvolduk. Vai Bendeo! Buraya gel bakalım orman kaçkını. Beni unutun mu yoksa? Sizi, sizi unutamam efendim. Sizi, sizi unutamam efendim çünkü hayatımda sizi ilk defa görüyorum. Nasıl? Alçak herata efendinin babasını ilk defa mı görüyorsun? Yo onu çok gördüm. E, bakın işte pencerede. Ya demek böyle ha? Sen şu dayağı yedi aklın başına gelsin. Ben de buradayım. Ah! Of! Ah, ah, ah, oh, oh, yeter. Stop. Yeter, imdad! İmdad yetişin. Burada deri var, deri öldürmek istiyor. Yetişin. Ah, Süiyor, ah, Batista, Lucentio ah, adam ah, öldürüyorlar. Ah, yetişin. Biz şöyle bir kenara çekilelim. Keith ah, bakalım ah, neler olacak. Ne oluyor orada? Oh, oh. Eyvah! Efendim, Vencesio. Siz kim oluyorsunuz da benim uşağımı dövüyorsunuz? Ben kim mi oluyorum? Önce siz kimsiniz bakalım? Ama şu süslü kerataya bakın hele... İpek yelek, kadife çoraplar... Erguvan rengi manto, şapka... Yazık bittim ben! Ben evde tutumlu olmaya çalışırken... Oğlum ve uşağı burada para yiyorlar. Ne demek istiyorsunuz? Yeni mi bu adam? Efendi, kılınızdan kibar bir adama benziyorsunuz... Ama sözleriniz deli olduğunuzu gösteriyor. Benim paramdan size ne? Babamın sayesinde nasıl istersem öyle yaşarım. Sersan baban Bergam'da bez dokuyor. Aldanıyorsunuz efendim. Herhalde başkasıyla karıştırıyorsun Nasıl? 3 yaşından beri büyüttüğüm trenyoyu başkasıyla mı karıştıracağım? Defol şuradan budala. Onun adı Luccensio'dur. Benim tek oğlum, ve mallarımın varisi. Luccensio mu? Yoksa efendisini öldürüp yerine mi geçti? Size emrediyorum, dük adına tutuklayın onu. Söyle sefil oğlum ne yaptın? Bu adamı hapse attırmalı. Ne dediğini bilmiyor. Ha, Signor Gramyoda geldi. Bize yardım eder belki. Efendiler öyle geliyor ki... ...bu adam hapishaneye falan gidemez. Susun Sinyor Gremio. Sahtekarın biri o. Ve hapishaneye gidecek. E, dikkat edin Sinyor Batista. Bu işte aldanmış olmayasınız. Bu adamın asıl Vincensio olduğuna... ...yemin edeceğim geliyor. O halde benim de Vincensio olmadığımı söyleyebilirsiniz. Hayır, no, no, hayır. Sizin Vincensio olduğunuzu biliyorum. Bu kadar laf yeter. Şu adamı buradan defedecek miyiz etmeyecek. Yabancılara böyle mi muamele edilir? Alçaklar, katiller. Ama yoksa şu gelen... Lucensio olmasın bu Efendim işte orada Onu reddedin yoksa hepimiz mahvoluruz Baba babacım Affedin beni babacım Sevgili oğlum sen misin demek sağsın Babacım sevgili babacım Sen de beni affet yalvarırım Bütün bunlar ne demek oluyor niye affedecekmişim ben Kızınızla evlenen asıl Vincensio'nun asıl oğlu benim efendim e, Hepimizi o? aldattılar nerede? Bana o kadar hakaret eden o alçak Nereye kaçtı hemencecik Bu adam Kambio değil mi Kambio Lucensio oldu Bunlara sebep aşktır efendim Bianca'ya olan sevgimden dolayı Tranyo'ya adımı verdim O ne yaptı ise hepsini benim emrimle yaptı Beni hapse attırmak isteyen o burnunu kıracağım Demek benim rızam olmadan kızımla evlendiniz Aa, Merak etmeyin senior Batista Sonunda pişman olmayacaksınız Yalnız şimdi gideyim de şu işin öcünü alayım Ben de gidip işin esasını öğreneyim Biz de çıkalım Bianca Ama bu kadar üzülme Baban kızmadı inan bana <Gülüyor> Uzun anlaşmazlık ve ayrılıklardan sonra Nihayet hepimiz buluştuk <gülüyor> Şimdi artık Gülmek zamanı <gülüyor> Bu mükellef sofrada hem yemek yer Hem de gevezelik edebiliriz <gülüyor> Evet en sonunda gerçekten iyi bir yemek yiyeceğiz Hadi gel yanıma otur Kate Yiyelim <gülüyor> neşelenelim. alalım Padua'da her şey neşedir <gülüyor> Ne iyi etmişim de gelmişim <gülüyor> <gülüyor>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 Oynayan sanatçılar: Lüçensio Mustafa Alabora, Tranyo Erdal Özjacılar, Batista Kamran Yüce, Hırçın kız Katerina Göksel Kortay, Potensio Erdoğan Aktuman, Bianca Güler Kıpçak, Gremio Pekcan Koşar, biondello Salih Sarıkaya, Petruccio Müşvikenter, Gürmio Alpay İzer, Purtiz İsmail güvenci Filip Atila Özler. ...Josef Abdullah Şahin... ...Natanyel Ersin Sanver... ...Pedagog Cenab Aydınoğlu... ...Bençensio Erdoğan Ersever... ...Terzi Candan İsen... ...Hoşça kalın sevgili dinleyiciler.